الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي وعصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلح. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلح. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Allah salli ala sayyidina Muhammad alim min shayatin ya rahim. Fala ma min a'yun bima kanu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 İlla Billahi'l-Aliyil-Azim. Recep Şerife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 İki, i̇ki mi dedin? Mayısın ikisi mi dedin? Cumartesi yani Mayısın başında inşallah geleceğiz. İki Mayıs, Mayıs Cumartesi inşallah akşam namazı kaçta olursa yani akşam namazını müteakıbet inşallah geleceğiz. Ondan sonra da gerat gecesi geleceğiz buraya inşallah. Gerat gecesi mübarek kandil Şerif burada ihya edeceğiz inşallah ibadetle. O Haziran'ın birine çatıyor herhalde. Ondan sonra izin alacağız sizden. ramazan Şerif on sonra herkes köye gidiyor, işe gidiyor. Biz de işlerimize bakarız. Üç ay kadar müsaade aldık sizden geçen sene. Bu sene de müsaade alacağız inşallah. Onun için önümüzde bir sohbet var. Ondan sonra...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 Ben babamın odasından çıktım. Benden genç. Belki de yarı yaşım da. Dedi her hafta ben sohbete geliyordum. Şimdi hastanedeyim. Gelemiyorum. Bana dua edin. E ne oldu sana? Kan kanseri oldum. Hey kurban olduğum Allah'ım. Şifa ver ona ya Rabbel'a. E. Sohbetlere kanlı canlı gelsin ya Rabbel'a. E. Amin. E şimdi bak. Sen de kanser olsan gelebilir misin? Karnın ağrısa gelebilir misin? Başın ağrsa gelebilir misin? İnsanın bir yeri ağrısa...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 Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillahi rabbil alemin rahmanirrahim. Yâka ne'abüdün Ya mestaiz. Yedin ya sura atan sallâhu. <gülüyor> En'amte aleyhim gayril maghbûbi aleyhim velavvâh. <gülüyor> <gülüyor> bir de o arada şey de diyelim. İsmi neydi o zat? Geçen Facebook'a resmini attık. Seyyidlerden bir zat geldi ya Muhammed'di de.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 Siz yediğinizi içtiğinizi atıyorsunuz, ben de hocaları, şeklere atıyorum. Ne yapayım arkadaş? Ben öylesin gibi butları götüremiyorum ki. Efendim, kuvvetim yok yeme. Yok yok şehit o. Üç kişi geldi ya, sen isimlerini attın bize. Facebook'ta vardı, Muhammed adı da. Çok Muhammed ismi var, Allah artırsın. Peşineki ismi de söylemek lazım, gömülü alimlerden ayrılsın. O zat, dedi ki senden bir ricam var dedim buyurun he Muhammed Said, he. Muhammed, Said. Evet. Muhammed Said Hazretleri evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşenlerden manevi çok ma manevi halleri var mübarek bir zat şimdi Antep'te duruyor herhalde Şam'da Şam ulemasında en son onu aklıma geldi de o gün orada camide diyecektim bizim derste unuttum Fatih okurken şimdi aklıma geldi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 غَيْرِ الْمَغْظُوبِ وَلَاوْا وَلَاوْاوْا bu vayı da çıkartmak işti ben soldan zor çıkarıyorum ee, bazıları sağdan da çıkarır sağdan çıkaramıyorum soldan neyse bir taraftan kurtaralım sol taraftan dişlerin altına dilini vurduracağım. he? اَنَفْسَهُ مَنَّ تَقَبِيُ الْوَاتِ vat harfini en iyi okuyan benim buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu acahım Hz. Ömer bile uğraştı bu vat harfin yani bu işler kolay işler değil ama adamın 3 değil, v değil, sat, başka. Bu va, va. Vı, vı ayirem. Bir de vı, vı. Bak dişlerin varsa vı. O da başka. Ey mübarek Arapçaya. Türkçe hepsinde z. <gülüyor> ne gelirse z ve yz. Lan bu Türkçe ne fukaralıcaz.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 Ama Arapçaya ne dedi? Farz. Niye farz? E namaz farz. Kur'an öğrenmek farz. E Arapça oldu. Farz. Dikkat edin. Onun o Seyyid Hazretlerinin de o zatın Muhammed Said Efendi'nin vasiyetini yerine getirdim. Tamam mı? Şahitsiniz. Artık size kalmış. Yanlış okursuz, doğru okursuz, beni alakadar etmez. İmamlar özellikle dikkat etsinler. Böyle mağzubi, zubi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 Velavva Velavva lin, lin iki olur Dört de olur ama Yani çekebilirsin ama iki kurtarır Lin iki kurtarır Ama va Nasıl? Ben vah'ı çekene kadar adam Fatiha'yı değil rekatı bitirdi yanımda <gülüyor> Ben vah'ı çekene kadar Adam bir rekatı bitiriyor Durum vahim yani Onun için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 He? Camide deseler ki Fatiha'yı düzgün okuyana şu kadar para He? Hocalar para dağıtabilseler Mübarek Büyüğümüz namazan efendim, Hocamızın gibi Şeker dağıtsalar herkes O şeker dağıtıyor bak Hocalar şeker dağıtsa bu millet şekere de gider Fark etmez Bir şeker baya iş görür yani Ne yapar efendim Fatiha efendim Doğru okuyana şeker deseler yine bu cemaat dolar ana şeker için. Lokum için dolar. Hep size dua ediyor. <gülüyor> amin Allah'ım. amin Allah. Allahum amin Allahum amin Allahum. Allahum amin Allahum amin Allahum. Allahum amin Allahum amin Allahum. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve mu ala ali ve sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahman malik ya kaina'u bidunya kainestai. aleyhim Ben yalnız okurken de böyle okuyorum. Namazda da böyle okuyorum. Namazın dışında da böyle okuyorum. Ben bir Fatiha okunaga kadar siz 3-5 tane okuyorsunuz. Nasıl oluyor böyle? Ben mi evhamlıyım? Siz mi yanlıştasınız?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 Bakmayın size, Mustafa İslamoğlu diyor ki yazmadı. Alın yazısı yok diyor. E Allah Teala bunu yazdım. Masabenin musibetin fil arzi. Ayet bu. Toprağa musibet vursa, dolu vursa, mahsulleri kırsa, sel gelse, tarlaları götürse ve lafien fushikum canlarınıza bir bela gelse, kanserdir, ülserdir, şekerdir vesaire.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 ha o zaman işte Mustafa İstemoğlu kafa alın yazısı yok. Alın yazısı yok ne demek? Allah ne zaman biliyormuş benim kimle evleneceğimi? Evlendikten sorabilirmiş. E benim anamdan ne farkı kaldı? E benim anam da ben evleneceği bilir. Ya sen Allah'ın ilmini gittin koca karıların ilmine eşit mi tuttun? Ne cahilsin sapık adamsın. Onun için Mevla buyuruyor ki bu işler bana kolay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 Kaçırdığınıza üzülmeyin. Neden? Hiç kavuşamayacaktınız ki zaten. Allah'ın size ne de şımarmayın. Ne demek? Allah sana bir makam verdi, mevki verdi, para verdi, ilim verdi, fazilet, ne verdiyse maddi manevi. Şımarma neden? Bu senin hünerin değil. İrade kudretini kullanırsın, kesbedersin, çalışırsın, sebebiyet inkar edilemez.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 O da diyor ki, bana Şeyh Muhammed Abdülbaki tebessüm ederek anlattı. O da diyor ki, bana Seyyid Ali bin Zahir-i'l-Veter'i tebessüm ederek anlattı. O da diyor ki, bana abdülganiyed Dehlevi tebessüm ederek... Bu nereye kadar geliyor? sabit el bunani tanıdığımıza geçelim, siz onu da tanımıyorsunuz belki. Tabi'inden bana tebessüm ederek anlattı O ne diyor? İşte Muhammed İbn-i Sülemi bana tebessüm ederek anlattı O ne diyor? İşte geliyor.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 Ölüm de Allah'tan geliyor, acı sancı da Allah'tan geliyor. Yaratmak ancak Allah'tan geliyor. Sebep olmak ayrı bir şey. Senin günahından sebep oldu ayrı bir şey. Günah sebep olabilir. Yaratan ancak Allah. Celle Celaluhu. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste sakalını tutmakla müselser. Anladın? Bunu sakalını, arada sırada okuyun böyle. Sakalınızı böyle tutun. Ne diyeceğiz? Hadi beraber. Amentü Bilkaderi Hayrihi, ''Hayrihi ve şerrihi, ve şerrihi. Hulvihi, hulvihi ve murrihi, hulvihi. Kaderin, hayırlısının, şerlisinin, tatlısının, acısının Allah'tan geldiğine iman ettim. Ettiniz mi? Evet. Tamam, arada bu kelimeyi tazeleyin. ''Amentu bil kaderi, hayrihi ve şerrihi, hulvihi ve murrihi, ''Hulv, tatlı, mur. Mur acı da mırra diyorlar da anlasana mırra İçmediniz mi hiç mırra siz ya ne adamsız be Hulvihi ve murrihi Ha mur acı Hulv ta, Hulvihi ve murrihi sakalını tutarak Sakalı olmayanlar nereyi tutacak? <gülüyor> Bir an evvel sakalı temin etsinler <gülüyor> Sünnet-i Seniye'ye ittiba Tamam mı kardeş? Şimdi ben sana hadisleri okuyorum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 Enes ibn Malik Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl duymuş? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tebessüm ederek anlatmış. Ve buyurmuş ki, sallallahu te ale aleyhi ve sellem, Cibril bana, haddes eni Cibril aleyhisselam ve tebessüm, tebessüm ederek Cibril aleyhisselam bana bu hadisi anlattı. Zaten bu hadis-i şerif sahihte de bir kısmı, üst kısmı geçiyor. Bukhari Müslüm'de de var. Hani, cehennemden en son çıkan adam meselesi,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 Evliyaya, ulemaya, muhabbetimiz hürmetine ya Rabbi. Amin Allahu salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. sıratı. Geç bakalım sıratı diyecekler. Ya adam cennete girecek en son. Sıratı geç diyecekler. Şimdi bu cehennemden çıkma meselesi de olmayabilir bu.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 en son bitti. Herkes cennete girdi, bu kaldı en sona. Şimdi buna ne dedi der? Mürra ala sıratı. Hadi uğra geç, sıratı geç bakalım. Sıratı geçmeden cennet yok. Fe yetealleku bir yedin. Fe nezele bi yukhra ve yetealleku bir riclin fe bi yukhra ve yetealleku bir rükbedin fe bi yukhra bi ve nâru teyhudühü bi şarariya ve telze'uhu bilehebiyâ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 Efendim o öbür yakaya geçemiyorsun. O zaman sizden de cehenneme uğramadan cennete geçen yok buyuruyor Allah. Celle celal. Kesin karar. Tüm ben üne Meryem suresine atidir. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ened ve rz zalimin zalimleri yüzüstü tökezleteceğiz. Cehenneme oradan gümleteceğiz Allah hakibetimizi hayre eylesin.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 Cennete girince soruyorlar Allah'ın kasemi var Yemini var, andı var Bu nasıl oldu? Melekler diyorlar <gülüyor> Siz cehennemden geçtiniz ama siz geçerken Sönüktü Sönüktü Allah'ım sönük olarak geçmeyi nasıl eylesin Şimdi bu adam Birinin eline tutuluyor Oradan kayıyor Birinin ayağına tutuluyor Oradan kayıyor Bir dize tut Dizine tutunuyor, Oradan kayıyor Tehlikeye bak!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 Önüne bir duvar sırattan çıkınca kurtulmak ne demek sıratın tehlikesinden cehenneme düşmeden ama ne tehlikeler atlattı ya düştü düşecek Geç cehenneme düşse gitti ama ölmekte yok ayrı dava önüne bir duvar çıkıyor bostan gibi yani Diyor ya Rabbi, rahmetinle beni rahmetine felligni el haita bi rahmetike etbaat min cehennem. İni dinliyor smo hasise ehliya. Diyor ya Rabbi, aklı başında ha, panik değil yani. Konuşuyor. Diyor ya Rabbi, rahmetinle beni cehennemden kurtart. çıkarttım. E çünkü içine alevler gir yanaşmıştı ona. Şurada bir bostan gördüm. Bu bostana rahmetinle beni ulaştır da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 adam kanaatkar adam oh bu bostan bizim olduktan sonra yani gel yat diyecek ama işte bir ağaç gösteriliyor ona görmese bir şey diyeceği var mı? yok görmeyen ne bise? Şey? görmemiş görünce duramıyor ya rabbi rahmetinle beni ateşten çıkarttın rahmetinle beni bu bostana kavuşturdun ben ligni şecere Rahmetinle şu ağaca da kavuştur. Estezıllu biha bir rahat gölgeleneyim diyor. Anladın? Feti el melek hemen melek geliyor. Fequle ma Utanmıyor musun ya? E Eva hayte rabbike en la tes'al ma Rabbine söz vermedin mi ki bostandan ilersin istemeyeceğim diye? Feleke tesel ma wara'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 Dünyada bir kral görmüş mü öyle bir şey? Dünyanın en zengin yaşayan adamı bile görmemiş. Ya bu adam cennete en son gidecek en bozuk adam ama dünyanın en zevk alanından fazla zevk aldı daha şimdiden. Fevteuleu bâbun minel cenneti O sırada tabi o oturduğu yerde rahat dur duracak da Mevla durmuyor. Kurban olduğum Allah'ım şuna diyor cennete yükseltin diyor böyle bir kaldırın. Cennetten bir kapı açın içeriden bir sesleri duysun. Daha cennete girememiş ki. Dışarıda Cennetin kapısı buna açılınca Rabb'i Ekraş deneyiminen narib rahmetin gel, bi Rahmetinle ateşten kurtardın. Rahmetinle bostana kavuşturdun. Rahmetinle ağaçla gölgelendirdin. Ednini ile babil cenneti bir rahmeti gel. Rahmetinle beni cennetin kapısına yanaştır. Cennete sok demeye de pek yüzü de yok. Yavaş yavaş kademe kademe ilerliyor. Allah'a mı kurban olduğum adamı direkt cennete sokamaz mı? Niye böyle uğraştırıyor? E bize hadis-i şerif gelecek daha. Cilveyi Rabbani'ye biraz zorluğunu görsün kıymetini bilsin. Tabii ki başkalarına bunu yapmıyor Mevla. Sen direkt cenneti hak ettiysen, sen de zorluğunu gördüye seni bekletirler mi? Bekletmezler adam olursa. Bekletmezler bunun sıkıntısı var zaten. Kapıya yanaştırın. Mefe'edil melegu fequle ma Ma la. Melek geliyor diyor. Ya ne utanmaz adamsın diyor ya. Hiçbir Rabbinden utanmıyorsun.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 وَيَعُدْ لَهُنُوا عَلَىٰىٰهَنِ الْجَنْدِ Öyle yanık adamı cennete sokarlar mı? Sokmazlar. Ne işi var? Manzarayı bozar. Görüntüye zarar verir. Morali bozar. Cennette üzülme var mı? Öyle bir şey yok. Renk ne renk oluyor? Mevla onu hazırlıyor. Cennet ehlinin renklerinden bir renk alıyor derisi. Taze deri. وَيَجْرَبُونَ الْخُرَا Diğer pınardan da içiyor. Birinden yıkanıyor. Birinde Bukhari'de de bu Hadis-i Şerif'in e, Hayat ırmağı diyor Fevülkavune fî nehril haya yevül hayâti Bir haya ırmağı bir rivayet hayat ırmağı Haya utanmak demek hayat yaşamak demek Irmağın adı iki rivayet var Irmağa atıldıktan sonra e, Derenin kenarındaki e, otlar Sulak yerdeki filizler nasıl yemleşil çıktığı gibi e, Dere kenarındaki su kenarındaki filiz gibi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 Ben bayağı bıraktım epey. Hiç kimseyle uğraşmıyorum. Kalbimde haset fesat, pek yer vermiyorum. Eskiden vardı biraz şimdi onlar da gitti. Uğraşmıyorum. Ancak eli sünnete muhalif itikat taşıyanlar Allah için buğz ederim. O ayrı bir şey. Nefsim için buzlarım kalktı. Bana sevmiş, saymış, ne etmiş, etmiş. Uğraşamam onlarla şimdi. Ama tabii ki bazı kadınlar mesela kuma. Kumalar birbirini kıskanır mı?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 Bizi cennete mutlaka nasip eyle Yarabbim. Hüksane eyle Yarabbim. Amin. amin. Allah'ım amin. Kin, nefret, haset, fesat kalbinden gidecek. Fe il melek. Melek gelecek. Fe yekulluhu mekânek. Yebne âdemi hatta yetiyeke izni min rabbike. Ey oğlu, Geldin, geldin, geldin. Kapıya geldin. Şimdi otur yerine bakalım. Rabbinden izin gelecek. İzinsiz girmek yok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 Melek gelir, Feykulu'u ona diyor: Kumya veli yallah, ey Allah'ın dostu, kalk. Nasıl veli oldu bu adam ya? Az daha cehenneme gidiyoruz. Buradaki velilikten maksat nedir? Abdülkadir Geylani gibi veli demek değil. Bu Müslüman olduğu için Allah veliül lezîn Allah bütün inananların nesidir, velisidir. Yani zerre kadar imanı olan da bir kafir gibi Allah'ın düşmanı olur mu? Olmaz.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 bütün Türkiye'yi, dünyayı alıyor bir çadır. Ne kadar süslü çadırlar. Gezdiriyor onu. fel gav melek. Bir melek karşına çıkıyor. Fe'l-sallimu Ona selam veriyor. Fe'gûle selamu aleyke. Ve rahmetullâh ya veliyyallâh. Ey Allah'ın dostu. Yani imanını kurtardın. Günahlarının da sıkıntılarını çektin, bitirdin. Çünkü çekmeden giremez. Temizlendin. Allah'ın dostu oldun. Allah selamu rahmeti üzerine olsun. Diyor. Fekul diyor menente. Sen kimsin? ma araydı ahsene menzalami. Senden daha güzelliğini görmedim diyor. Fekulene kahramanümün kaharimetike. Ben senin hizmetçilerinden bir hizmetçiyim diyor. Kahraman Arapça ha. Kahraman kelimesi hadiste de geçiyor. Kahriman denebilir. Lugat ve harekeler değişebilir. Yani ben senin kahramanlarından ne demek? Yiğit hizmetçilerinden biriyim diyor. Ve leke min ba'di eftalu minn.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 Ona selam veriyor, cevabını alıyor. Aynı sualler, aynı cevaplar. Benden iyisi var, benden iyisi var. مَا لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ illallahu Teala. Allahu allah Teala'dan başka sayılarını kimsenin bilemeyeceği ve hesap makinelerinin hesaplayamayacağı kadar çok miktarda hizmetçileri var. Bu adam cennete en son giren adam. Abi en sonda olsa girmek lazım ya.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 Şerat geldi. Ne oldu? Kadın yanıma oturmadı. Niye otursun sen alemin kartı senin yanına ya? Adam gidiyor. Öbür adam da dönüş yapmış. Kapıdan bayramlık, ziyaret, abi. Buyurun erkekler bu tarafa, hanımlar bu tarafa deyince. Adam da 40 senelik dostu. Siniri bozuluyor. Ondan sonra hem küm neyse evde bir şey diyemiyor. O ona getiriyor ikramlar bir şeyler. Ondan sonra gidiyor. Bir daha da onunla görüşmeyi kesiyor.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 Kadında belki terleyecek, sıcaklanacak, bunalacak Adamın yanında gülemeyecek, konuşamayacak Nerede gülemeyecek, konuşamayacak? Bülent Arınç adam bir dedi ki Kadın da erkeğin içinde gülmemeli dedi de Adamı ne yaptılar? Değil mi? Vay gerici yobaz ne demek kadın gülmeyecek gülmemeli Yahu sesle ha ha ha ha gülmeyecek erkekler var orada Erkek de gülmeyecek ona bakarsak İslam'da erkekte kahkaha var mı? Herkes edebini takınacak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 Ta cennetin sıfatı hakkında ciltler dolusu kitabım var. Hep eski alimlerin, haddesenalı senetli yahu. Ta onlara vakit gelip cennetlik ameli kazanamadığımızdan cennetin hadislerini bile okumağa fırsat bulamadık. Evet. Fe yente babil cenneti, cennetin kapısına varırlar. Alâ bâbiâ sütûrun bin hülelil cenneti, daha kapının dışındalar. Bu sunum. Onun için huriler çıkamadı. Çadırda lan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 Onu musafaha ederek cennet efendim hurileri karşılıyorlar. Efendim huriler demeyelim. Hizmetçiler musafaha diyorlar, sarılıyor. Cennetteki arkadaşları daha önce cennete girenler. Bu en sonra geldi. Hepsiyle ne yapıyor? Kucaklaşıyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivati devam ediyor. bin ona öyle bir elbiseler getiriyorlar ki dikkat et bakalım. Evet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 Güneşin ışığını, o elbise o kadar aydın ki Güneşin ışığı sönüyor Ayın ışığı sönük kalıyor Evet Ondan sonra Efendim Taht üzerine onu Yaslandırıyorlar üzerinden bir nur parlıyor Ya veliyallah diye nida geliyor Evet Eşleri onu çağırıyor Sen kimsin diyor Ben diyor Vele mezid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 Bütün cennettiklere bunun kat kat fazlası veriyor. Eksilir mi? Ben dilediğimi yapma adedim. Inne ma'miri de aratüşenene uleluu. Ben bir şeye olmasını istediğim zaman benim emrim nedir? Kün ol derim. Ve kün o da hemen olu verir. Evet, evet, evet. Hakikaten tebessüm ettiren bir hadis şerif dinledik. Cennet ehlinin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 Sayfa 82'de 10 gün, 10 gün, 10 gün, üç zikir recep şerif zikir tesbihleri yapacak mısınız inşallah? Evet. Hadi bak, recep şerif gibi ben recep'ten evvel gelemiyorum, ben geldiğimde recep'in onun falan geçiyor. Ondan sonra ilk gece 19 Nisan Pazarı, 20 Nisan Pazartesi'ye bağlayan gece namazı. Bu namazı kılanı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 Abdülkadir Geyla Hazretleri zikrediyor. Selman Farisi rivayet ediyor. 10 rekat ilk gece. 10 rekat 15. gece. 10 rekat son gece. Yani mevsim itibariyle 1-2 gece evvel sonra da idare edebilir. İlk 10, orta son. Ama ilk gece, 15. gece son gece fazileti çok büyük. Bu 30 rekat 10-10 kılınıyor. Her 10 rekattan sonra da bir duası var. Burada yer yok yazamadım. Kitapta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 محمد و الاله وصاب اجمعين اللهم انا نسالك الجنه نعوذ بك من النار اللهم نسالك رضاك الجنه نعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قبل وعمل نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قبل وعمل اللهم نسالك من خير ما جاء لك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 Ya Rabbi evlenmek isteyenlere hayırlı eşler nasip eyle. Ya Rabbi cine büyüye sihire göze nazara uğrayanları acil halasa kurtar Ya Rabbi. Sen onlara Fazl-ı Kerem'inle şifalarının nerede olduğunu buldur Ya Rabbi. O duaları onlara okumalar nasip eyle Ya Rabbi. Bizden ölen, öle, evvel ölenlere rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle Ya, Rabbi. Ve ya, ve ya Fatihin Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Esselatü Vesselam. Aleyke ya Resulullah es-salatu vesselam. Aleyke ya Habibullah es-salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Evel Ahirin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. 2 Mayıs cumartesi akşam namazını müteakip manileri kaldır bizi buluştur ya Rabbi. Amin. Dersimize kavuştur ya Rabbi. Amin. Bizi günahsız birleştir ya Rabbi. Amin. Buradan da affolarak çıkmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. 25 Nisan